Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Buday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, kentlerde kullanılan pestisit ve biyosidal ürünlerin azaltılmasına yönelik yeni bir projeye başladı. Zehirsiz Kentlere Doğru adını taşıyan proje ile pestisit ve biyosidal ürünlerin zararlarına dikkat çekmek Ve alternatif uygulamaların yerel yönetimlerce kullanılmasını teşvik etmek amaçlanıyor. Sadece tarımsal üretimde değil, kentlerdeki park ve bahçeler, yeşilik alanlar, spor sahaları gibi yerlerde kullanılan pestisitlerin de bir an önce çözülmesi gereken önemli bir sorun olduğunu belirten Buday Derneği, TüİK 2018 verilerine göre Türkiye nüfusunun %92,3'ünün şehirlerde ve ilçelerde yaşadığını hatırlatıyor. Buğday Derneği, Avrupa Pestisit Eylem Ağı yani Pan Europe ortaklığıyla Zehirsiz Sofralar Pestisit Eylem Ağı işbirliğiyle 1 Nisan'da başladıkları ve Avrupa Birliği tarafından sivil toplum diyaloğu programı kapsamında desteklenen Zehirsiz Kentlere Doğru projesiyle belediyelerde bir anket çalışması yapacak, uzmanlarla birlikte durum analizi yapacaklar zehirsiz ve alternatif uygulamalar konusunda yerel yönetimlere bilgilendirme yapacaklarını söylüyorlar. Proje kapsamında belediyelere yönelik alternatif uygulamaları içeren bilgilendirici materyaller ve bir web sitesi hazırlanıyor. Kentlerdeki pesisit kullanımının zararları ve alternatif uygulamalar konusunda farkındalık oluşturmak için kentte yaşayanlara yönelik iletişim faaliyetleri de yürütülecek. Enerji ve maden şirketleri Karadeniz'den Ege'ye Ülkenin dört bir yanında faaliyetlerini sürdürüyor. Muğlalılar Akbelen ormanını kömür madenine karşı, Rizeliler ise İkizdere'ye taş ocağına karşı savunuyorlar. Şehirler, bölgeler, iklimler farklı olsa da Karadeniz'den Ege'ye kadar yurttaşın mücadelesi aynı topraklarını, yaşamlarını korumak. Rizli'nin İkizdere ilçesindeki İşkence Dere Vadisi'nde taş ocağına karşı köylüler direnişine sürdürüyor. Sokağa çıkma yasağını fırsat bilen şirket jandarma eşliğinde iş makineleriyle vadiye girdi. Jandarmanın vadiye giriş çıkışları kapatmasına üzerine köylüler dağlardan yürüyerek vadiye ulaştı. İş makinelerinin önünde durarak jandarmaya seslenen köylüler şirketi buradan çıkarırsanız biz gidiyoruz yoksa biz de burada sabaha kadar sizlerle birlikte növetteyiz. Direniş varsa umut da var, yarın da burada olacağız, vadimizi terk edin, ferman padişahınsa dağlar bizim dediler. Muğla'da ise akşam saat 19 civarında İkizköy-Işıkdere mevkiinde eski ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangın bir orman köyü olan İkizköy halkını korkuttu. Yangın tehlikesinden kurtulan Akberen ormanı büyük çaplı bir kesim tehdidiyle karşı karşıya. Kömür madeni tehdidi altında olan Akberer Ormanı'na yarım kilometre uzaklıkta çıkan yangının ardından akşam ağaç kesimi başlatıldı. Kesime izin vermeyen köylüler oturma eylemi başlattı. Uzun yıllardır işletilen lignit kömürü madenini genişletmek için çalışmalara başlandı. İkiz köylüler yangının ardından orman kesim işçilerinin şantiye kurmak için yeniden ormana giriş yaptığını fark etti. Bir kamyon, iki özel araba, bir de su tankeriyle birlikte gelen işçilerle görüşen iki köylüler işçilerin özel mülkiyet olan tarlalarına, eşyalarını indirmelerine ve şantiye kurmalarına izin vermedi. Orman Genel Müdürlüğü adına ağaç kesimi yaptıklarını belirten işçiler herhangi bir izin belgesi veya kimlik gösteremezken Akbeler'in ormanında kesimin 10-15 gün sonra başlayacağını başka bir ormanlık alanda kesim bitince burada da çalışmaya başlayacaklarını köylülere söylediler. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesine girebilmek için gerekli 10 kriterden 9'unu yerine getirmesine rağmen, hükümet düzeyinde başvuru yapılmadığı için listeye giremeyen Hasan Keyif, geçtiğimiz yıl yapımı tamamlanan Alısu Barajı'nın suları altında kaldı. Ancak barajda yaşanan balık ölümleri bölge halkını tedirgin ediyor. Bu projenin devreye girmesiyle Siirt, Şırnak, Mardin, Batman ve Diyarbakır'da toplam, 199 yerleşim alanı sular altında kaldı. Baraj havzasında geçtiğimiz Ekim ayında suların kontrollü çekilmesi nedeniyle binlerce balık öldü. Şu sıralar barajdaki su seviyesi yeniden yükselirken bu defa da kirlilik ortaya çıktı. Ankara'da yer alan habere göre bu yıl neredeyse petrol rengini andıran barajda balık ölümleri yine başladı. Yavru balıkların yanı sıra özellikle Dicle nehrinde yaşayan balık türlerinden olan yayın balıklarının baraj havzasında ölmesi bölge insanlarını rahatsız etti. Toprakların baraj suları altında bırakılmasının anaerobik çürümeye neden olduğu biliniyor. Bu çürüme nedeniyle ortaya çıkan ve çok güçlü bir sera gazı olan metan iklim değişikliğine neden oluyor. Metan karbondioksitten kat ve kat daha fazla iklim değişikliğine neden olan bir sera gazı. Balık ölümleri de genelde sudaki oksijenin tüketilmesinden kaynaklanıyor. Bu da metan gazı salımı yapan anaerobik bir ortamın göstergesi. Grantlink Vakfı ve Avrupa Birliği desteğiyle, Türetim Ekonomisi Derneği ve Kaz Dağı Koruma Derneği tarafından yürütülen İklim ve Biyolojik Çeşitlik Krizleri Karşısında Kadın Emi (Kadın ve İklim, yani Kadim) projesi kapsamında 1 Mayıs Pazar günü Kadın Tasarımcılar Kooperatifinden Gizem Aytaç'la Kadın emeğini görünür kılmak etkinliği gerçekleştirecek etkinlikte kadın emeği nasıl görünür kılınır? Tasarımın sosyal dönüşme etkisi nedir? Sürdürülebilir tasarım nedir? Bilinçli markalaşma nasıl mümkün olur konuları etrafında sohbet edilecek. Etkinliğin bağlantısına Kadim projesinin sosyal medya hesaplarından erişilebiliyor. Rantling Vakfı ve Avrupa Birliği desteğiyle Türetim Ekonomisi Derneği ve Kaz Dağı Koruma Derneği'nin projesi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esan kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Öz Sadece bugünkü değil.